241. Mektup Bu mektup Mevlana Muhammed Salih'e yazılmıştır. Dostlardan çoğunun ilerledikleri bildirilmektedir. Allahu u Teala'ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşim, hamdolsun hepimiz iyiyiz. Mevlana Muhammed Sıddık bugünlerde vilayeti Hassayi Muhammediye ile şereflendi. İsmin parçalarının geçerek bütüne kavuştu. Bununla beraber, Gözü daha yukarılardadır. Oradan çok şeyler edindi. Geri dönmesi umulur. Allahu Teala, dilediğini rahmete kavuşturmaktadır. Kendi hallerinizi ve tarikate girmiş olan ve girmekte olan kardeşlerin hallerini yazınız. Birkaç günü orada doğru yolda geçiriniz ve selam. 242. mektup. Bu mektup Molla Bediüddin'e yazılmıştır. Zikri zat ve zikri nefü isbatı bildirilmektedir. Allah-u ya hamd ve Resulüne salat ve selam olsun. Size ve bütün din kardeşlerime hayırlı dualar olsun. Kıymetli kardeşim, Derviş Muhammed şerefli mektubunuzu getirdi. Bizleri sevindirdi. Kendinizi kusurlu gördüğünüzü ve niyetlerinizi ve ibadetlerinizi beğenmediğinizi yazıyorsunuz. Allahu Teala bu görüşünüzü artırsın ve beğenmemenizi çoğaltsın. Bu yolda bu iki nimet işlerin temelidir. Sual İsmi zatla ne zamana kadar çalışacağını soruyorsunuz. Bu isme devam etmekte de ne miktarda perdelerin ortadan kalkacağını ve nefyu ısbat ne vakte kadar yapılır ve bu mübarek kelimeyle nelere kavuş olur ve ne kadar perde kalkar diyorsunuz. Cevap Zikir demek, gafleti gidermek demektir. Başlangıçta da yolun sonunda da insanın zahiri yani bedeni gafletten kurtulamaz. Bunun için zahir her zaman zikre muhtaçtır. Bazı zaman ismin zat olan Allah kelimesiyle zikir daha faydalı olur. Bazen de nef-i zikri yani kelime-i tevhidi söylemek daha uygun olur. Batına yani kalbe gelince burada da gafleti büsbütün gidinceye kadar zikretmek elbette lazımdır. Şu kadar var ki başlangıcında herkesin bu iki zikre devam etmesi lazımdır. Yolun ortasında ve sonunda bu iki zikri şart değildir. Kur'an-ı Kerim okumak ve namaz kılmakla da gaflet giderilebilirse bunlarla da olur. Yolda olanlara Kur'an-ı Kerim okumak, sonda olanlara ise nafile namazları kılmak daha uygundur. Şunu da biliniz ki, ancak Zikri Teala'ya kavuşmak isteyenler için zatı ı Teala'nın isimlerle ve sıfatları düşünmekle birlikte hazır olmasında gaflet sayılır. Bu gafleti yok etmeleri lazımdır. Ötelerin ötelerine ilerlemelidir. Farisi'nin dediği gibi, Dos ayrılığı az da olsa az değildir. Gözde kıl parçası da olsa çok görünür. Rüyalarınızı yazmışsınız. Bundan önce de bildirmiştim ki bunlar müjdecilerdir. Müjde edilen şeylerin meydana çıkmaları zamanı daha gelmemiştir. Bekleyiniz ve çalışınız. Arabinin dediği gibi sevgiliye kavuşmak ele geçer mi acaba? Yüksek dağlar ve korkunç tehlikeler var arada ve selam. Ey insan adını taşıyan varlık kendine gel.'' Uyan gafletten artık, saadet yolun göremezsen nadan, niye vermiş sana bu aklı yaradan? 243. Mektup Bu mektup Molla Eyyub'a yazılmıştır. Tarikati Aliye-i Nakşi terkip etmektedir. Allahu u Teala'ya hamd ve peygamberine salatu selam ederim. Sizlere ve bütün müminlere iyi dualar ederim. Kıymetli kardeşlerim, çeşitli mektuplarınızda birkaç defa nasihat istediniz. Fakat bu aşağılığımı düşünerek, kendi çöküntülerime bakarak cevap yazmaya kalkışamadım. Fakat tekrar istediğiniz için birkaç şey yazmaya kendimi zorluyorum. İnsanlara önce lazım olan herkesin birinci vazifesi emirlere uymak ve yasaklardan kaçınmaktır. Haşr suresinin 7. ayetinde mealen, Resulümün getirdiklerini alınız ve yasak ettiklerinden kaçınız buyuruldu. Bu ayeti kelime İslamiyete uymanın lazım olduğunu göstermektedir. Zumer suresinin 3. ayetinde mealen, biliniz ki Allahu Teala halis olan din ister buyuruldu. Böylece herkese ihlas kazanması emrolundu. Fena hasıl olmadıkça ihlas elde edilemez. Zat-ı ilahi sevilmedikçe ihlasın varlığı düşünülemez. Fenayı hasıl eden ve insanın zat-ı ilahinin sevgisine kavuşturan şey de tasavvuf yolunda ilerlemektir. Görülüyor ki bu yolda ilerlemek herkese lazım olmaktadır. Çünkü ihlasa kavuşmak herkese lazımdır. Yüksek mertebeleri ve bu mertebelere ulaştırmaları bakımından tasavvuf yolları çeşitlidir. Bunlar arasında sünnet-i uymayı ve İslamiyyete yapışmayı emredenleri seçmek daha iyi ve uygundur. Bu yolda Ebu Bekir yoludur. Çünkü bu yolun büyükleri bu yolda sünnet-i seniyeye yapışmışlar, bidatten sakılmışlardır. Elden geldiği kadar ruhsatla iş görmeye izin vermezler. Ruhsat verilen işler kalbe faydalı görülseler de bunlara izin vermezler. Azimet olan işler, kalbe zararlı görünseler de azimetle de iş görmeyi elden bırakmazlar. Ahval ve mevacidi İslamiyet terazisiyle ölçerler. Zevkleri ve marifetleri din bilginlerinin hizmetçileri bilirler. Bu kıymetli cevahir gibi olan fıkıh bilginlerini ceviz ve cam parçaları gibi değersiz olan mevce ve halle çocuklar gibi değişmezler. Tasavvufçuların manasız sözlerine kıymet vermez, aldanmazlar. Nas'ı bırakıp Fus'a bağlanmazlar. Yani fıkıh bilgilerini bırakıp Füsus kitabına bağlı kalmazlar. Medine'de olan Fütuhat'ı bırakıp Fütuhat-ı sarılmazlar. Yani çoğu Medine-i Münevvere'de gelmiş olan fıkıh bilginlerini bırakıp da Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin Fütuhat-ı adındaki kitabında yazılı fıkıh bilgilerine uymayan marifetlere sarılmazlar. Bunun için bu büyüklere hasıl olan haller gelip geçici değildir. Gafletsiz geçen vakitleri çok uzun sürer. Allahu Teala'dan başka şeylere masiva denir. Masiva sevgisi kalplerden öteselinmiştir selinmiştir ki, masivayı düşünmek için bin sene uğraşsalar kalterine giremezler. Başkalarına şimşek gibi çakıp geçen tecelli-i zati bu büyüklerden hiç ayrılmaz. Çabuk biten huzura hiç kıymet vermezler. Nur Suresinin 37. ayetinde mealen, Hicret, satış yapmak, o büyük insanları Allah'ı hatırlamaktan alıkoyamaz buyuruldu. Bu ayet-i kerimede buyrulan kimseler bunlardır. Böyle olmakla beraber bu büyüklerin yolu yolların en kısasıdır. Elbette kavuşturucudur. Başka yolların sonunda ele geçenler bu büyüklere başlangıçta verilir. Bunların kalpleri Hz. Ebubekir'in mübarek kalbine bağlıdır. Kalplerini bağlayan bu zincir bütün başka meşayihın bağlarından üstündür. Fakat herkesin aklı bu büyüklerin aldığı zevki anlayamaz. Bu yolda bulunan kısa görüşlü kimseler bile bunların yüksekliklerine inanamazlar. Paris'inin dediği gibi, ''Kötülerse anlamayan bu büyükleri eğer, haşa, bu iftiradır, cevap vermesem de yer.'' Hace Übaydullahi Ahrar Kuddisesi Ruhu Hazretleri buyurdu ki, ''Bu yüksek zincirin halkaları olan büyükler her gösteriş yapanlara, oynayanlara benzetilemezler.'' ''Onların kazançları çok yüksektir.'' Paris'inin dediği gibi, ''Yazık olur açıklama konu, gizli kalsın gönül aşkı gibi. Fakat gösterdim ki yol bulalar, bulamayıp üzülmeden yiğitler. Bu büyükler, verilen nimetler ve üstünlükleriyle defterler doldurulsa sonsuz denizler yanında bir damla su olur.'' Paris'inin dediği gibi, ''Arınılan hazineden nişan verdim sana.'' Doğru yolda gidenlere ve Muhammed Mustafa'nın izinde olanlara selam olsun. 244. Mektup bu mektup Molla Muhammed Salih Kulabi'ye yazılmıştır. Ailenin harap olduğunu bildiren mektubuna cevaptır. Kıymetli kardeşim Hacı Muhammed Salih'in mübarek mektubu geldi. Hallerinin harap olduğu yazılıydı. Ondan daha çok harap olmasını umarız. Bu haraflıkların sonunda nereye varacağını kıymetli oğlum Muhammed Sadık bu günlerde yazmıştım. Oradan arayınız. Orada kalmanız arkadaşlar için faydalı olduğunu anladınızsa eğer uygun görürseniz birkaç gün daha kalınız. Bu fakirde bugünlerde mübarek Dehli şehrine yolculuk yapmak üzereyim. İstihareler ve teveccühler bu yolculuğu gösterdi. Bu makamı olgun oğluma ihsan eylediler. Kendi vilayeti için aldılar. Fakiri burada misafir gibi onun vilayetinde oturmaktadır. Bu yüksek yola girmiş olan kardeşlere ve önce Mir-i Mürteza'ya ve Mevlana Şükrullah'la Mir-i Seyyid Nazım'a dualar ederim. Oğlum Hace Muhammed Sadık ve diğer kardeşlerimiz size ve arkadaşlarınızın hepsine dua ederim. 245. Mektup Bu mektup Seyit Enbiya'ya yazılmıştır. Zikri, fena ve bekayı ve Ebu Ali Sina'yı bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hant ve yüce peygamberlerine salat ve selam olsun. Size ve bütün Müslümanlara dua ederim. Gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi, bizleri sevindirdi nef-i zikrinin 21'e ulaştığını fakat devam hasıl olmadığını, ara sıra şuursuzluk olduğunu yazıyorsunuz. Sevgili yavrum, zikir etmenin şartlarından bir şart eksik olmalıdır ki, o sayıyı çıkardığınız halde bir tesiri görülememiştir. Görüştüğümüz zaman hatırlatınız da uzun anlatırım. i̇nşallah Teala. Sual. Ebu bekir işini son getirdikten sonra zikri söylemek laklakadır, yani faydasızdır. Karte zikretmek vesvesedir, yani faydasız düşüncedir. Ruhun zikir yapması şirk olur. Sır denilen latifenin zikri de küfürdür buyurdu. Bu söz ne demektir? Cevap Zikirde bir zikir eden bir de zikir olunan vardır. Hangi zikir olursa olsun zikir edenin ve zikirin zikir da yok olmaları için yapılır. Yani zikir eden ve zikir yok olacaklar yalnız zikir olunan kalacaktır. Bunun için zikirle laklaka vesvese şirk ve küfür buyurmuştur. Paris'inin dediği gibi, Dostan seni geri bırakmasın, o şey küfür veya iman olsa da, seni bu yolda oyalamasın, hiçbir şey mahi cihanı olsa da. Zikre böyle çirkin isimler verilmesi fena ve beka hasıl olmasından öncedir. Çünkü fena ve beka hasıl olduktan sonra zikrin varlığı ve zikretmesi hiç çirkin değildir. Bu sözümüzde anlaşılmayan yer kaldıysa buluştuğumuz zaman yine sorunuz. Çünkü mektubatta bundan fazlası açıklanamaz. Şunu da bildirelim ki, bu sözü Ebu bekir Sıddık Hazretleri'nin söylediğini ve hele işin sona erdikten sonra söylediğini sanmak doğru bir şey değildir. Sual Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr, Allahu Teala'ya kavuşturan bir vasıta bildirmesini Ebu Ali Sina'dan istedi. İbni Sina da, Görünüşte Müslüman olmayı bırak, tam kafir ol dedi. Şeyh Hazretleri Aynül Kudata Hamedaniye yazarak bir sene ibadet etseydim İbni Sina'nın sözünden etmediğim istifadeyi elde edemezdim dedi. Aynül Kudat buna eğer anlamasaydım o zavallı gibi kötülenir ve ayıplanırdım diye cevap yazdı. Bunun açıklanmasını istiyorsunuz. Cevap Tam veya hakiki küfür iyiliği kaldırmak demektir. Çokluğun yani mahlukların görünmemeleridir. Bu da fena makamıdır. Bu makamın üstünde hakiki İslam makamı vardır ki beka makamıdır. Küfri hakiki isami hakikiden çok aşağı derecedir. İbn Sina kısa görüş olduğu için isami hakkıyla yol gösteremedi. Sözün doğrusu şudur ki onun küfri hakikinden de haberi yoktur. Bu sözü ağzardan alarak başkalarına uyarak söylemiş ve yazmıştır. Onun görünüşte Müslüman olmaktan başka bir şey yoktur. Sonunda felsefe pisliklerinde kalmıştır. İmam-ı muhammed Gazali Rahmetullahi Aleyh onun kafir olduğunu bildiriyor. Doğrusu da onun felsefeye dayanan bilgileri İslamiyet'in temel bilgilerine uygun değildir. Şunu da bildirelim ki Şeyh Ebu Said Rahmetullahi Aleyh Aynül Kutat'tan Kuddisesi Ruhu çok zaman önceydi. Ona mektup yazması nasıl olabilir? Anlaşılmayan yer kaldıysa görüştüğümüz zaman sorunuz ve selam.